الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا تصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب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 وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره من ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين اَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ اِتَّقُوا اللّٰهَ تَعَالَى وَاَطِيعُوهِ وَبَلَّانَا رَسُولُهُ النَّب۪ي جُلْهَاشِم۪ي جُلْكَر۪يم۪ Muhterem Müslümanlar! Anlatılan her meselenin bir nazari yönü vardır. Bir de meselenin ameli yönü vardır. Nazari yönünde biz anlatılan şeye inanmaya çalışırız. Safi, temiz inancımıza mani engelleri bertaraf etmeye, kanaatımızı bir hale getirmeye çalışırız. Bu kanaatı mücerred planda bırakmamak için, ameli durumumuza işin imdadına koşarız. Her nazarinin yanında ameli durum yok ise o zayıftır, devam etmez. Kısa ömürlüdür, çabuk söner gider. Allah'a inanıyorsunuz. Bunu sağlamlaştırmak, pekiştirmek için Mevla-i Müteal'in kapısında yüzünüz mütemadiyen onun kapısının eşiğinde olması gerektir. Bu sağlam kanaatınızın solmaması, itikadınızın ölmemesi, iç aleminizin sönmemesi için buna zaruret vardır. Resulullah'a inanıyorsunuz hakkında destanlar yazacak şekilde ona inansanız, fakat sünnetini kendinize rehber etmeseniz, o yolda bir müddet yürüseniz dahi bir gün inhiraf edecek ve ayrılacaksınız. Resul ü Ekrem'e kanaatiniz sünnet-i seriyesine ittiba ile olacaktır. Arkasından ayrılmayacak, dediklerini terk etmeyecek, Kendisinin piştar olduğunu bir an dahi hatırdan çıkarmayacaksınız. Öldükten sonra dirilmeye mi inanıyorsunuz? Delillerle, bürhanlarla bu meseleyi takviye ettikten, zıtlarını kalpten ve kafadan sildikten, aksini ihtimalleri yıktıktan sonra şayet amelle işin imdadına koşmaz iseniz, bu dahi uzun ömürlü olma silinir gider. İşte bu büyük nazari hakikatın dahi ameli bir yönü vardır. Bu ancak ameli yönüne dayanarak yaşayacaktır. Haşre öldükten sonra dirilmeye yardım edecek ameliün Salih amellerdir. Mümin bir an Salih amelden dur olmayacaktır. Onun için tevbe edenler Hakka hücre edenlerde aranan vasıflardan bir tanesi bu idi. İnnah insan lafi husz illa ladin ve amel salihat. Tüm merdednahu asbel safilin illa ladin ve amel salihat. İlla mantab ve amen ve amel amel salih falayka yübedil Allahu Bütün bunlarda görülüyor ki yıkıcı küfür talat ve günahların yıkıcılığını mütakip, Mümin Cenabı Hakk'a döndüğü ve döneceği zaman. İmandan sonra salih amel şart kotuluyor. Mümin salih amelle cenneti kazanır. Mümin salih amelle cennete girer, cehennemden kurtulur. Mümin salih amelle kıyametinde heshir saçan manzarasından masum kalır. Mümin salih amelle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirir. Mümin vicdanlara cehennemin oturduğu kalbi ve kafayı sardığı Etrafa salındı o günde, bütün dehşet engiz manzaralardan ancak salih amelle kurtulur. Yüzlerce hayatı ve yinat bize bu husustaki bir incirükünü anlatıyor. Bu enleyenin insanı illa maseh. İnsana zayinden amelinden başka ne vardır? Öyleyse siz bütün kanaatlerinizi Ameli durumla takviye etme mecburiyetinde olduğunuza inanacaksınız. Allah'a imanımız amelle takviye edilecek. Rasulullah'a imanının sünneti seniyesine itibaiyle takviye edilecek. Öldükten sonra dirilmeye inanma kanatı size ebediyen bir rehber olarak kalacak. Fakat onun rehberliği salih amel sayesinde devam edecektir bu rehberi, bu kaideyi, bu esası ve bu rükünü bırakmayacaksınız. Birinci rüknünüz olarak temessük edeceksiniz. Ebu Hüreyre radıyallahu teala'ın hazretleri anlatıyor. Resul-ü Ekrem vesselam'a bir kadın geldi. Mescitte onu meşgul bulduğundan kendisini ben dinledim. Kadına sordum ne halin var? Ben zina ettim dedi. Zayıf faka. Bir çocuk dünyaya geldi dinadan, ve sonra onu öldürdüm, benim için bir paraç bir mahreç var mı?" dedi. Ben memnun olmadığımı ifade ettim. Sözlerimle Resul-ü Ekrem'in huzuruna da böyle çıkmasının uygun olmayacağını anlattım. Sonra namaz kıldık, o da bir tarafta kırık kalbiyle, mahzun gönlüyle namaz kıldı. Namazdan sonra onu gördüm, Resul-ü Ekrem'e sokuldum. Ya Resulullah bir zaniye geldi. Bir katile geldi. Zina etmiş ve sonra doğan çocuğunu öldürmüş, muzam günahlar işlemiş bir mücrime geldi. Ben hiç huzuru Resulullah'a gelmeder der gibi bir şey dedim ona. Bisan ma kulte ya Ebu Hüreyre. Ne fena söz söyledin ya Ebu Hüreyre. İlla men ve âmana ve âmila amelan salihan fe ulayke yubdelu Allahu seyyatihim Bilmiyor musun? Kur'an bütün bu senin söylediğin günahları saydıktan sonra diyor ki: "Ancak tövbe eder Allah'a döner. Kalbiyle Allah'a teveccüh eder, iman eder, salih amel yaparsa Allah onun sonsuz şer kabiliyetini hayır kabiliyetine çevirir. Defteri amalindeki seyyiati hasenata çevirir. En kötüyü, en mücrimi ve mücrimeyi en masum, en safi hale getirir." Yerimden fırladığım gibi kadının yanına koştum. Resul-i Ekrem vesselam'ın dediğini dedim. Kadın bir hey çekti ve secdeye kapandı. Allah'a rücu ediyordu. Mekhuz, tabiinin imamı bir daire bir vakayı anlatıyor. Bu vakayı mürsel olarak anlatıyor çünkü Resul Ekrem'den anlatıyor doğrudan doğruya. Allah Resulü oturuyordu mecliste. Yaşlı, ayakları zor vücudunu taşıyan bir ihtiyar içeriye girdi. Kıpkıları dökülmüştü, gözleri göremiyordu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın dizlerine dizlerini karşı verdi o oturdu. <gülüyor> "Raculun, şeyhun, facara vakadara ya Resulullah, هل من توبتين له?" dedi. Kadretmiş, fucur yapmış, günaha girmiş, işi bitmiş bir yaşlı. "Tövbe var mı ey Allah'ın Resulü?" dedi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sen la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor musun? Adam içinden gelerek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. Allah Resulü Allah senin fucurunu da, kadrini de, her şeyini bağışladı buyurdu. Yaşlı için gençlik bağışlanmış gibi olmuştu. Kapalı cennet yolu tıkanmış cennet yolu açılmış gibi olmuştu. Ayaklarına beline bir zindelik gelmiş gibi olmuştu. Allahu Ekber deyip tecdiye kapanı vermişti. Hakk'ın kapısı. Dönecek, kalbini düzeltecek, imanına salih ameli inzimam ettirecek, Rabbinin kapısında sağlam bir kullukla devam edeceksin. Kanaatlerin bu sayede kuvvet kazanacak aşır hakidesi Rusruh bulacak ve sen onunla hayatını tanzimet ve imkanını bulacaksın İman ve Salih amel Saniyen rahmet ilahi en son ve en ilkme ve mencamız Ondan başka kuvvetli Ümit bağladığımız hiçbir yer yoktur Mevlai mütal mevizenin başında okuduğu ayeti Kerime ile bizi içimize inşire hasil eden bu ilahi ufka çekiyoruz, nazarlarımızı, hissiyatımızı. rahmetini azara veriyoruz. Rahmeti ilahiyle haşirde kurtulacak. Rahmeti ilahiyle kabir koridorunu geçecek. Rahmeti ilahiyle hesap cenderesinden çıkacak. Rahmeti ilahiyle cennete vasıl ve yine rahmeti ilahiyle cehennemden masum ve mahfuz kalacağız. En ayn dazan abdibi bi. Ana inda Zan Abdibi ve ana ma'hu hayfe Ben kulum beni nasıl zannediyor söyleyim. Beni nerede nasıl anarsa öyle zuhur ederim, öyle tecelli ederim. Kulun beni zannettiği gibi bulur. resul Ekrem tatlı bir tabloda anlatıyor. Kulun hesabı görülüyor. Defteri duruluyor, dürülüyor. Vasikal-lazina kafar uruh arasında yerini alıyor. Ayakları kamçıya kamçıya vel tafattis saqu bis saq ila ya ayetiyle ifade edilen dehşetli bir manzara içinde cehenneme doğru sevk oluyor. Bir aralık dönüp de hesabın görüldüğü yere bakıyor. Rahim ve Rahman olan Allah soruyor celle celaluhu. Rahmaniyet ve rahimiyetiyle ile hazırladı. Cennetten mahrum kalan bu zatın bakışına bakıyor da soruyor, sorun kuluma niçin geriye baktı, soruyorlar, niçin dönüp de hesap mahalline baktın? Ben Rabbim hakkında böyle düşünmüyordum, ben öyle düşünüyordum ki ne kadar günahla gelmiş olursam olayım, haydi seni affettim desin beni cennete koysun. Rahmet ihtizaza gelmişti, kufran tepesinde onu örtenli perde halindeydi. Allah ferman ediyordu. Kulumun yüzünü cennete çevirin var sevin. Biraz evvel ayakları kamçılayarak yürüyen kul, vasikalldinettequr rabbihil cennet zümre ayetiyle anlatılan tasvir edilen zümre arasına girmiş ve cennete sevkonuyordu. Rahmeti ilahi'den ümid ederim ki o kul ben olayım. O kadar cürmüme rağmen Cenab-ı Hak bağışlasın iyi insanlar içinde, salihler içinde bu bendeydi de cennete koysun. Müminin en mühim bir melceği, müminin en kuvvetli noktayı sinadi Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Bu rahmetten zerre kadar ümidinizi kesmeyiniz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Cürmünüze bakmadan gönlünüzü Allah'a verin, Cenab-ı Hakk'a çok itimat edin, sizi mahşerin dehşetinden, cehennemin dehşetinden kurtaracağına itimad edin ve cennete koyacağına kavi bir imanla iman edin. Üçüncü noktayı istinadınız sizin tevbe olsun, Mevla'ya rücuğunuz olsun, bin türlü günah işledikten sonra yeniden ona dönme duygusu ve düşüncesi içinizden silinmesin, yolun neresinde olursanız olunuz, Günah ne noktaya varırsa varsın, isyanlar nasıl sizi kaplar kablasın. kaplasın. Fakat günahlarınızın ve isyanlarınızın daima onun kufran deryası içinde bir köpük parçasından ibaret olduğunu düşünün. Her şeyin bittiği ve tükendiği yerde, ey Rabbim dediğiniz an, onun sizin içinize inşire hasıl edecek mübarek lebbeyk sesini duyacağınıza itimat edin kapısının tokmağına dokunduğunuz an, sizi mağfiret edeceğini itimat edin. Tevbe duygu ve düşüncesini hayat yolunun hiçbir noktasında kafanızdan çıkarmayınız. Bu yolda, bu ebedi yolda önünüze çıkacak pek çok gaile, pek çok dehşet salıcı manzara vardır. Kabirden Rabbinizin cemalini göreceğiniz ana kadar, o kadar korkunç şeylerle karşı karşıya kalacaksınız ki bütün bu yollarda sizin için bir rehber olacak tevbeniz. Hayatınızın belli safalarında günah işledikten sonra ona dönmenizi ifade eden çeşitli varyantlar halinde, zikzaklar halinde tüp tüyl Allah sözleriniz karşınıza çıkacak. Bu karanlık yolda size ışık tutacak ve her vadide Nebilerin şefaat kamzeden soluklarını duyacaksınız. Kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Adem günah işledi. Cibriyati beşeriyede vardı günah işlemek. Ama akıllı nebi ne yaptı? Kâle Rabbena zelamna enfusenâ ve illem tâfirlenâ ve erhamnâ lenekunelne Rabbimiz nefsimize zulmettik. Eğer mağfiret etmezsen kuşlandı olanlardan olacağız diyordu. Bam teline dokunmuştu. Kufranın kapısını güzel çalmıştı. Rahmete iltica etmesini güzel bilmişti. Fe adamu min rabbih kelimat rahim inne huve rahim karşısında bir uf gibi idalleşiyor. İdalleştikçe Hazreti Adem'in isti yakın artırıyor. Bir abide gibi yükseliyordu. Adem Allah'ın tevafü ve rahim olduğunu görmüş, nübüvvetin yüksek vayesine yeniden yükselmiş, kendisinden istenen vazifeyi yapmıştı. <gülüyor> Kelimullah olan Hazreti Musa bir darbeyle bir öldürdükten sonra, "Qaal Rabbim inni zalemtu nafsi faqirli faqaferele. Rabbim nefsime zulmettim, günah işledim, katil yaptım, fakirli beni mahvret ediyordu." Mağfiret ettiyen Hazreti Musa'ya fağfarale. Rabbi onu bağışladı. Hitabı yetişiyor. Mağfiret ettiğini ifade ediyordu. O kalbinimiz raf haline getiren ve sinesinde bir insanın sırrını taşıyan Hazreti Davud. Ve denna Davud enma fetena festağfara Rabbihi ve kharasa rak'an wa Hazreti Davud Allah'ın kendisini imtihan ettiğini zannetmiş istiğfar etmiş ve secdeye kapanmıştı. Cenab-ı Hak onun nübüvvet fayesiyle yeniden serfiraz kılmış, mağfiret buyurmuştu. Hz. Süleyman Kafirli deyince Cenab-ı Hak seni de mağfiret ettim diye ferman etmişti. Tarihin hangi vadisinde olursa olsun, sözü sohbeti, havası edası yerinde, kavmeti balası mükemmel binlerce insan, binlerce vadide, Rabbim dediği an imdatlarına koşulmuş, fes tecâbe lehum ferman onlara mukabele yapılmış, muamele yapılmış, günahları mağfiret edilmiş, kendileri eski serfira edilmiş. serfirat edilmişti. Bütün bunlardan şunu anlıyoruz, beşer nerede ne zaman ne yaparsa yapsın, el verir ki bütün kalbiyle yeniden Mevla'ya dönsün. Düştü fakat yine doğrulsun ekin gibi tıpkı, doğrulsun Mevla'ya teveccüh etsin, çamura düştü üstünü başını silsin, yeniden huzur-u kibriyaya doğru koşsun, Rabbini daima gafur ve rahim olarak bulacaktır. 20. asrın 500-600 milyon aşkın bütün günahkar Müslümanları, mücrim Müslümanları, Cenab-ı Hakk'ın bu engin rahmetinden ümitlerini kesmesinler. Dünyevi hayatlarını Cenab-ı Hak mağmur edeceği gibi bu sayede uhrevi hayatlarını da mağmur edecek, dünyada da ve uhreada da onları mesut ve bahtiyar kılacak, nebilerin arkasından haş ve neşredecektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri yolunda kaim ve daim eylesin. Her türlü dehşetten kurtulmamızın vesilesi olan salih ameli yapmaya tövbeyle ile serfiraz olmaya rahmete bel bağlamaya bizleri muvaffak eylesin. Ela inna ahsana'l kelam ve aflan nizam. Kalamullahil melikil azizil alim. Kema kallellahu ve teala fi'l kelam. Ve iza kur'a'l kur'an fe'ssemihu leh vansitule allekum turhamun.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 يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك على, على سيدنا محمد وعلى اله كما صليت على سيدنا, إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالم ربنا انك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. كما باركت على سيدنا, إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالم ربنا انك حميد وارض أبي الفارق رضي الله عنهم. و ان سته الباقيات العشر المبشره و والتابعين الا منهم ولا ابرث وسلمت سيما كثيرا الى يوم والقرار واحشرنا معهم Allah'a karşı çok saygılı olun. Lütufları kadar saygılı olun. Merhameti kadar saygılı olun.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 Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Kur'an'ı yaşayasınız, hem de içinde cennete dahil olasınız. Akimin salat. İnne salate tenhal'ul fuhşae vel münker. <gülüyor> Ve zikrullah ekber. Vallahu ya'lamu ma tesmaun. Sadakallahu alazim.